Bir FM bir FM dört yer adi onlar dört yer adi Brian California and TM Century Incorporated. FM FM radio of the radio dünya radyosunda bir FM haberler haberler şey şey dünya radiosunda Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür gün komedi programı Perişan Efendim'den Sevgiler, saygılar, hürmetler Dinleyiciler Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ediyor Ve Perişan Efem Haber Merkezinde hazırlanan Kurban Bayramı Özel Haber Bülteni'ni sunuyoruz Şok şok şok, flash flash flash Olmaz olmaz olmaz, böyle böyle olmaz Yuh yuh yuh, ayıp ayıp yazık Ayıp ne yazık yazık, ayıp da Yuh yuh yuh ayıp <gülüyor> Böyle yuh yuh yuh, yaz... yuh, yuh yuh yazık Ayıp ayıp yazık, ne ayıp ne ayıp yazık Ayıp ki ne ayıp ne de yazık. Ayıp ki hem de ne ayıp ne ayıp. Dinleyiciler sahtekarlığın dolandırıcılığın bu kadarına da pes. Sonunda bunu da yaptılar. Bu yıl İstanbul'da kurbanlık hayvanın az olmasını fırsat bilen sahtekarlar sokak köpeklerine koyun postu giydirip kurbanlık koyun diye sattılar dinleyiciler. İstanbul Bayrampaşa'da yalnız yaşayan 76 yaş üstü ihtiyarları gözüne kestiren sahte kurban çetesi Beş yaşlı çifte sahte kurban sattı dinleyiciler. Şikayet üzerine yakalanan sahte kurbancıların affedersiniz sokak köpeklerine koyun postu giydirip koyun diye sattığı ortaya çıktı dinleyiciler. Bebe <gülüyor> bebe -be -be -be -be haber, haber, haber Haber Haber Flash Flash Flash tatil tatil tatil oh oh tatil ne güzel ne güzel tatil yine yine tatil tatil tatil tatil. Dinleyiciler bu ülke adamı tatil eder. <gülüyor> Dinleyiciler çalışanlara ve öğrencilere müjde. Aradaki günler birleştirilerek 9 güne uzatılan bayram tatili daha da uzatıldı dinleyiciler. Kurban bayramı ile Şubat tatilini birleştiren yetkililer tatil süresini 68 güne çıkardılar dinleyiciler. Bu arada Perişan Efem açıklama yapan ismini açıklamak isteyen ancak bizim açıklamadığımız bir yetkili Şubat tatilinin de 23 Nisan tatili ile birleştirilebileceğini söyledi dinleyiciler. Aldığımız az önce elimize ulaşan bir başka bilgiye göre ise, ismini vermek isteyen bir başka yetkili ise ki ismini yine açıklamıyoruz. Tatil madem bu kadar uzadı, hazır uzamışken 23 Nisan tatilinin de Haziran tatiliyle birleştirilmesi için kurulun az önce toplantıya girdiğini söyledi dinleyiciler. E... İşte böyle diyor. haber Çok çok çok kurban kurban kurban dehşet dehşet saçtı. Saçtı saçtı saçtı. Dehşet saçtı dehşet saçtı. Hem de kurban kurban kurban kurban dehşet dehşet dehşet. Saçtı saçtı saçtı. saçtı. Çok çok çok saçtı. Dehşet saçtı. Kesilemeyen boğa dehşet saçtı. Dinleyiciler Ankara Çubuk'ta kurbanlık olarak kesmek istediği boğayı yere yatıran ancak boğayı kesemeyen kasaba sinirlenen boğa kasabı yere yatırıp Kesmeye kalktı dinleyiciler. Vatandaşların <gülüyor> boğanın elinden zor kurtardığı kasap, ben böyle boğa görmedim, bunun ile oynanmış, ben bunu kesemem dedi dinleyiciler. Dinleyiciler her kurban bayramında kurbanın asıl maksadını anlamayıp, işi neredeyse kurban bayramı olmasın, olsa bile kurban kesilmesine getiren ve hayvanlara yazık oluyor diyen, bazı kesimlerin yaptığı kasıtlı haber ve yorumlardan bu kan bir kurbanlık boğa, perişan efeme bir mektup yazarak kamuoyuna okunmasını istedinleyiciler. İşte o boğanın ağzından o mektup. Ben kurbanlık bir boğayım. Her kurban bayramında hakkımızda çıkan haberler yüzünden bu mektubumu. Bırakma gereği duydum. Bakın sayın kurban kesilmesin ilkellik diyen ağabeylerim ablalarım. Ne? Biz kurbanlık hayvanlar kurban olmaktan çok mutluyuz. Kesilirken canımız acımıyor çünkü Allah rızası için kesildiğimizin farkındayız. Ne? Ler ki kesilen kurbanların böyle acı çekmesine dayanamıyoruz kesilmesinler. İyi de kurbanda canı acıyan bizlerin başka zaman yenmek için kesildiğimizde canımız acımıyor mu? Ayrıca kurban için kesilen bizlerin eğer düzgün kesilirsek Ehil eh, kesilirsek, İslami usullere göre kesilirsek canımız acımaz çünkü Allah için kesildiğimizi anlarız. Kesildikten sonra mı? Can çekişmemizde acıdan değil, vücudumuzdaki kan boşalırken içerideki hava çıkmakta ve kaslarda gerilmez. çekilmelere sebep olmaktadır bilmiyorsanız gidin biraz kitap okuyun Mööö. Allah aşkına bırakın da rahat rahat bir kesilelim Perişan efem şimdilik kadar her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da <gülüyor> dinleyin dinleyin lan Şam efendim, Şam efendim. DJ Radyo'dur, DJ Radyo'dur, DJ Radyo'da.